Anton Çehov Hikayeler Çocuklar Okuyan Akın Altan Çocukların anne, baba ve Nadia halası evde değildi. Eski bir subayın evine vaftis törenine gitmişlerdi. Bu subayın küçük, gri bir atı vardı. Bir yere giderken hep bu atına binerdi. Alyosha, Sonya, Grisha, Anya ve aşçı kadının oğlu Andre yemek salonunda masaya oturmuş Tombala oynuyordu. Çocuklar, büyüklerinin eve dönmesini merakla bekliyordu. Aslında uyku vakti de gelmişti. Ama uyurlarsa anneden törendeki çocukları, vaftiz edilen bebeği ve ne yemek verildiğini öğrenemezlerdi. Yukarıya asılmış lambanın ışığıyla aydınlanan masa, fındık kabuklarıyla, kağıtlarla ve cam kırıklarıyla doluydu. Oyunculardan her birinin önünde iki kart ve çıkan sayıları kapatmak için camdan bir küre duruyordu. Masadaki elma tabağına madeni beş kapik konulmuştu. Çocuklar parasına oynuyordu. Her oyun bir kapikti. Oyunun kuralı hile yapanın oyundan atılmasıydı. Yemek salonunda oyun oynayan çocuklardan başka kimse yoktu. Dadı Agafya Ivanovna aşağıda mutfakta oturmuş aşçı kadına terziliği öğretiyordu. Beşinci sınıf öğrencisi olan Abi Vasya ise misafir odasındaki divana uzanmış canı sıkılarak yatıyordu. Çocuklar oyunu neşeyle oynuyordu. En neşelisi de Grisha'ydı. Grisha'nın saçları sıfıra vurdurulmuş, yanakları tombul, dudakları da zenci dudağı gibi kalındı. Dokuz yaşında sevimli bir erkekti. O diğerlerinden daha zekiydi. Oyunu sırf para kazanmak için oynuyordu. Ela gözlerini oyuna dikmiş, kıskançlık ve endişeyle diğer oyuncuların kartlarını izliyordu. Kafasındaki kazanamama korkusu ve parasal hesaplar oyunu takip etmesini engelliyordu. Diken üstünde oturuyor gibi sürekli oturduğu yerde hareket ediyordu. Kazandığı an bütün parayı topluyor ve anında cebine koyuyordu. Kız kardeşi Anya, sekiz yaşında, sivri çeneli, zeki ve parlak yüzlü bir çocuktu. O da başkasının kazanmasından korkuyordu. O da abiyi gibi kızararak diğer oyuncuların yaptığı hamleleri izliyordu. Onu masadaki para ilgilendirmiyordu. Oyunu kazanmak onun için onur meselesiydi. Diğer kız kardeş Sonya ise altı yaşında, kıvırcık saçlı bir çocuktu. Yüz ifadelerinde bir canlılık vardı. Yüzü oyuncak bebek yüzüne benziyordu. Tombalı'yı sadece oyun olarak görüyordu. Kaybetmek veya kazanmak onun için önemli değildi. Kim kazanırsa kazansın, kahkahayla gülüyor, ellerini çırpıyordu. Alyoşa ise tombul bir çocuktu. Kartları burnundan soluyarak takip ediyordu. Ne para hırsı ne de kaybetme korkusu vardı. Onu yatmaya göndermiyorlar ve masadan kovmuyorlardı. Bu da ona yeterdi. Ağırbaşlı görünüyordu ama cin gibiydi. Oturmasının sebebi oyun sonunda çıkacak kavgaydı. Birinin diğerini dövmesi çok hoşuna giderdi. Bir yere gitmesi gerekiyordu ama masadaki paranın kaybolmasından korkuyordu. Yalnızca tek rakamlı sayıları bildiğinden çift rakamlı olanları onun yerine Anya kapatıyordu. Beşinci oyuncu, aşçı kadının oğlu Andrey'di. Basma gömlekli Andrey esmer ve zayıf bir çocuktu. Boynunda bakır bir haç vardı. Hiç kıpırdamıyor, dikkatle sayıları takip ediyordu. Kendisi de, başkası da tombala yapsa herhangi bir tepkide bulunmuyordu. Felsefesi, pek çok sayı vardı ama hiçbiri birbirine karışmıyordu. Sonya ile Alyosha'nın dışında herkes sayıları sırası gelince çekiyordu. Sayıların tek düze olması oyuna sıkıcı bir hava veriyordu. Onlar da sayılara sembol vererek oyuna canlılık katmak istemişlerdi. Örnek olarak, ''Yedi kanca, 11 sopa, 77 semyon semyon iç, doksan dede'' demekti. Böyle yapmaları oyuna canlılık katmıştı. Grisha, babasının sarı silindir şapkasından numara çıkardıkça heyecanlanıyordu. ''Otuz iki, on yedi kanca, dede, sekiz, ot biçeriz.'' Anya, Andrei'nin sekiz numarayı kaçırdığını görüyordu. Başka zaman olsa uyarırdı ama masadaki kapitler onu heyecanlandırdığı için buna gerek duymuyordu. Grisha bağırmaya devam ediyordu. 23. Semyon Semyon iç, dokuz. Sonya masanın üstündeki hamam böceğini göstererek ''Hamam böceği, hamam böceği, aman tanrım, bu çok iğrenç.'' diye bağırıyordu. Alyosha ona kalın bir sesle ''Sakın onu öldürme Sonya, belki onun da çocukları vardır.'' Sonya Alyosha'nın kendisini uyarmasıyla hamam böceğini sadece izliyordu. ''Kim bilir yavruları nasıldı?'' ''Minicik minicik.'' Grisha, Anya'nın kartındaki iki boş rakam yerini düşünmek istemiyordu. Bu sayılar 43 ve 1'di. Elini şapkaya uzatıp çektiğinde 6 rakamı çıktı. Sonya, ''Tombala, tombala ben yaptım, hey!'' diye bağırmaya ve kahkahalarla gülmeye başladı. Bu durum diğer oyuncuların hoşuna gitmemişti. Grisha, Sonya'ya, ''Hemen sevinme, bir inceleyelim. Belki de herhangi bir rakamı sen kapatmışsındır.'' dedi. Grisha, kazanmanın verdiği gururla ve kararlı bir ses tonuyla kartının incelenmesine izin verdi. Kontrol sonucunda Sonya'nın hile yapmadığı anlaşıldı. Yeni bir oyuna başladılar. Anya, sanki kendi kendine konuşur gibi, ''Arkadaşlar, ben dün bir şey gördüm. Filip Filippich, göz kapaklarının içini dışına çeviriyor. Gözleri kıpkırmızı ve korkunç oluyor. Tıpkı bir şeytan gibi.'' Grisha, ''Ben de gördüm. Sekiz.'' ''Bizim sınıfta bir çocuk da kulaklarını oynatıyor.'' ''27. Andrey gözlerini karttan kaldırdı ve Grisha'ya çevirdi.'' ''Ben de kulaklarımı oynatabilirim.'' ''Hadi oynat o zaman.'' Andrey dudaklarını ve gözlerini oynattı. Kulaklarını da oynatır gibi yaptı. O sırada herkes ona güldü. Çünkü Andrey kulaklarının da oynadığını sanıyordu. Sonya, ''Şu Filip Philip Pitch çok kötü bir çocuk.'' Dün kapıyı çalmadan odamıza girdi. Üzerinde sadece gömlek vardı. O kadar çok utandım ki... Size anlatırken bile sinirleniyorum.'' İkinci tombalayı Grişa yapmıştı. Ellerini kaldırarak, ''Tombala! Arkadaşlar tombala yaptım. İsterseniz kontrol edebilirsiniz.'' dedi. Bunu söylerken de kendinden emin bir tavırla paraları aldı. Aşçı kadının oğlu Andre'yi gözlerini kaldırıyor, aynı anda benze atıyordu. ''Öyleyse daha fazla oynayamayacağım.'' diye mırıldandı. Herkes, ''Niçin?'' diye sordu. ''Çünkü...'' ''Çünkü başka param kalmadı.'' Andrey, Belki ceplerinden birinde para vardır düşüncesiyle karıştırmaya başladı. Ceplerinde ekmek kırıntılarından ucu kemirilmiş küçük kırmızı kaplı bir kalemden başka bir şey bulamayınca dudakları titremeye, gözleri sulanmaya başladı. Daha fazla kendini sıkamadı ve ağlamaya başladı. Sonia, onun ağlamasına dayanamayarak, ''Parayı senin için veririm ama bak sonra vereceksin anlaştık mı?'' Paralar ortaya konuldu ve oyun tekrar başladı. Anya gözleriyle herkesi tek tek süzerek, ''Çan sesi geliyor. Galiba kapı çalınıyor.'' dedi. O esnada herkes oyunu bıraktı ve pencereye doğru baktı. Karanlıkta bir görünüp bir kaybolan lamba ışığı vardı. Anya, ''Özür dilerim. Ben yanlış duymuşum.'' dedi. Andrey, ''Çan çalınca, çan yalnızca kilisede çalınır.'' Sonya, ''Niçin çalıyorlar o zaman?'' Andrey, ''Haydutlar kiliseye girmesin diye. Çan sesinden korkarlar.'' Sonya, ''Haydutların kiliseye girmesi için bir sebep yok ki.'' ''Andrey, olur mu? Bekçileri öldürmek için girerler.'' Bir dakika sessizlik oldu. Herkes birbirine baktı ve ürperdi. Sonra oyuna kaldığı yerden devam ettiler. Bu defa Andrey kazanmıştı. Alyosha kalın sesiyle ''Hile yaptı.'' dedi. ''Andrey, yalan söylüyorsun. Hile falan yapmadım.'' Andrey bozuldu. renge attı ve sinirle Alyosha'nın kafasına vurdu. Bu hareket Alyosha'yı çok sinirlendirdi. O da masanın üzerine çıktı ve Andre'ye öfkeyle ve son hızla bir tokat attı. İkisi de birbirine ardı ardına tokat atıyordu. Böyle yaparken de ağlıyorlardı. Yemek salonu bir anda ağlaşmalar ve bağırışmalarla doldu. Ama oyun daha bitmemişti. Beş dakika sonra çocuklar tekrar gülüşmeye ve sohbet etmeye başladılar. Herkesin yüzü ağlamaklıydı ama gülmeyi de engelleyemiyorlardı. Alyosha'nın düşündüğü gerçekleşmişti işte. Bu duruma çok seviniyordu. Bu sırada salona beşinci sınıf öğrencisi Vasya girdi. Uykusunu almamış ve hayal kırıklığına uğramış bir hali vardı. Grisha'nın para dolu ceplerini yokladığını görünce, ''Rezalet, hiç çocuklara para verilir mi? Hem kumar oynamalarına kim izin verdi? Aferin size.'' Ama çocuklar öyle tatlı oynuyorlardı ki, içinde onlara katılarak şansını deneme isteği uyandı. Daha fazla dayanamadı ve onlara ''Durun, ben de oynayacağım.'' dedi. ''O zaman tabağa bir kapik koy.'' dediler. Ceplerini karıştırdı ve ''Bir dakika bekleyin. Bende kapik yok. Bir ruble var. Bir ruble koysam olur mu?'' ''Hayır. Oyunun kuralına uymak zorundasın. Kapik koyacaksın.'' Vasya ''Budalalar. Siz gerçekten aptalsınız. Ruble kapikten çok daha değerlidir. Kim kazanırsa paramın üstünü bana verir.'' ''Hayır. Bunu sevmedik. Git lütfen.'' Vasya ''Ben şimdi geliyorum. Bekleyin beni.'' diyerek mutfağa gitti.'' Mutfakta da kapik bulamadı. Grisha'ya döndü. O zaman bu parayı sen boz. İstemiyor musun? Hadi anlaşalım. Bir rubleye karşılık bana on kapik ver. Grisha, Vasya'nın söylediklerine kuşkuyla baktı. Bu alışverişte bir düzenbazlık olup olmadığını düşünüyordu. Ceplerini sıkı sıkı tuttu. Hayır, istemiyorum, dedi. Vasya, Grisha'nın bu tavrına kızdı. Çok geveze ve sabit fikirli olduğunu belirtti. Sonya, duruma müdahale etme gereği duydu. Vasya'ya, ''Hadi otur. Ben senin yerine ortaya para koyarım.'' dedi. Vasya, bu söz üzerine masaya oturdu ve önüne iki kart aldı. Yeni bir kişiyle oyun başladı. Şapkadan tek tek numara çekiliyordu. Grisha sessizliği bozarak, coşkuyla heyecanla bağırdı. ''Bir kapıyım düştü. Durun, beni bekleyin lütfen.'' Lambayı yerinden indirip masanın altına tuttular. Bir kapıyı aramaya başladılar. Ellerine sürekli fındık kabukları ve çöp geliyordu. Ama bir kapıyı bir türlü bulamıyorlardı. Tekrar aramaya başladılar. Sonunda Basya, Grisha'nın elindeki lambayı alıp yerine asınca aramaktan vazgeçtiler. Grisha ise masanın altında ellerini yere sürerek parasını aramaya devam etti. Sonunda kapıyı buldu. Oyuncular artık oyuna devam etmek istiyordu. Alyosha, ''Hey arkadaşlar Sonya'ya bakın, uyuyor.'' Sonya kıvırcık saçlı başını kolunun üstüne koyarak tatlı tatlı uyuyordu. Uyuması o kadar derindi ki, gören de bir saattir uyuyor sanırdı. Herkes kapıyı ararken o kendinden geçmişti. Anya onu yemek salonundan götürürken, ''Hadi, git annemin yatağına yat. Hadi, yürü Sonya.'' Hep birlikte onu götürdüler. Aradan birkaç dakika geçince, annenin yatağı görülmeye değer bir hal almıştı. Sonya uyuyor, yanında Alyosha horluyordu. Grisha ile Anya onların ayak ucunda yatıyordu. Aşçı kadının oğlu Andrei de onlara yakın bir yere yatmıştı. Yeni bir oyuna kadar değerini yitirmiş olan kapikler etrafa saçılmıştı. İyi geceler, tatlı rüyalar çocuklar. Son.